53R köşe yazısı. Çaykur Rizespor'a hayal olan Avrupa kupaları gerçekleşebilir. Çaykur Rizespor Adana Demirspor karşısında çok iyi mücadele ederek önemli 3 puana imza attı. Kar yağışı altına oynanan müsabakada sahanın su göletleri içinde oynanan oyunda nefes nefese iki takım da iyi mücadele ederek müsabaka tamamlandı. Baktığımızda İlhan Hoca son haftalardaki 11'inde birkaç değişiklik yaparak müsabakaya başladı. Mosçı'nın sakatlığından sonra takıma dönmesi Çaykur Rizespor'a can getirdi diyebiliriz. Şelvi bu müsabakada vasat bir oyun ortaya koydu, Olavoy'un sahada basmadık yer bırakmadı adeta takımın dinamosu oldu, Mithat da son toplar haricinde öne çıkan oyunculardan biriydi. Beşiktaş maçında kötü goller yiyen kaleci Gökhan bu sezon hakkını yiyemeyiz gelinen bu tabloda önemli payı var. Müsabakada futbol adına iyi şeyler söyleyemeyiz çünkü top sahada gitmiyordu, oyuncular iki pas yapamıyordu su göletlerinin içinde top takılıp kalıyordu, ancak dandun toplarla ve mücadele ederek oynandı. Mücadele adına kıran kırana geçen müsabakada Çaykur Rizesporlu oyuncular maç boyu hata yapmadan çok iyi mücadele ortaya koydu 3 puana ulaştı. Tabi Çaykur Rize Spor göze hoş gelen koşan basan rakibe baskı yapan sağdan soldan ortadan ataklar yapan baskılı bir oyun oynamıyor. İyi mücadele ederek oyunu kendi yarı sahasına kabullenerek aldığı toplarla hızlı ve dikine oynayarak goller buluyor. İlhan Hoca önce gol yememeyi düşünüyor, tabu bu oyun güçlü takımlara karşı etkili olamıyor ancak denk takımlara karşı bu oyunla iyi sonuçlar alınıyor. Gel ki bu kadro ile de başka şansınız yok İlhan Hoca kadrosunu iyi kullanarak nötrü ve disiplinli oyunuyla sahada çalışan oyuncularla iyi sonuçlar alıyor, yanı haddini bilerek oynanan oyun var. Gıdığımız noktaya baktığımızda daha önce de yazmıştık bu sezon ligin kalitesi, en düşük sezonlardan birini yaşıyoruz. İlhan Hoca'nın yaptığı taktiksel matematiği ile önemli 3 puan Çaykur Rizespor'un hanesine yazdırdı. Geldiğimiz noktaya baktığımızda İlhan Hoca'nın önemli katkılarıyla Çaykur Rizespor Spor, ligin beklenmedik yerinde yer almasının önemli aktarlarının başında geliyor. Dolayısıyla aslında ligin ikinci yarısı daha önemli asıllık ikinci yarıda başlıyor, rakiplerinde birçoğu transfer yasağı olduğunu göz önüne aldığımızda bu noktada da belirsiz bir durum var. Bu noktadan baktığımızda, eğer hedefiniz yoksa küme düşmeden ortalara bitirmeyi düşünürseniz çok da transfere takılmayabilirsiniz çünkü bu işin ekonomik durumu da var, ligi daha az masrafla nasıl bitiririz hesabını da yapabilirsiniz. Hedef varsa Çaykur Rizespor önemli bir fırsat da oldu. ligde çok iyi de bir yerde ara transferde Mosci gibi bir sol stoper bir sabek, bir sol bek 18, 1 bir kanat bir de santrafor takıma katılırsa Çaykur Rize spora hayal olan Avrupa Kupaları gerçekleşebilir. Recep Kalcıoğlu